İnsanın sakınması gereken hususların başında muhtemelen kul hakkı geliyordur. Öyle ki bir kulun hakkı size geçtiğinde bu hakkı ödemeden Allah'ın huzurunda işlem görmüyorsunuz. Kul hakkı çeşit çeşit. Mesela mali haklar vardır. Kul hakkı işte birisinin parasını alırsınız, borcunuzu ödemezsiniz, rüşvet alırsınız vesaire. Irsi haklar vardır, şan ve şerefe dokunur. Ne bileyim işte e, nefsi haklar vardır, insanların e, sakatlarsınız yahut da öldürürsünüz gibi. Dini haklar vesaire bütün bu kul hakkının her birerinin başlık altında anlatılsa sayfalar doldurabilir ama... ...sadece zihnimizde şunu yerleştirmemiz yeterlidir zannederim. Kul hakkına girmeyeceğim. Bir kulun hakkı olduğunda özür dileyeceğim. Helal etmesi için gereken ne varsa yapacağım. Yani kaba ifadesiyle baca temizliği yapacağım. Bugüne kadar bir an düşünün. Acaba kimlerin hakkına girdiğimizin farkında mıyız? Bilerek yahut da bilmeyerek kimlere kötülük ettiğimizin farkında mıyız? Hiç de etmemiş olabilirsiniz. Ne âlâ, ne güzel. Ama eğer geriye doğru düşünüp de galiba faranca bana gücenmiştir. Gideyim ondan özür dileyeyim, gönlünü alayım, bir hediye alayım, şu hediyeyle gideyim de belki iki sohbet ederiz. Böylece bana gülümser, bundan sonra bana kırgınlığı geçer diyebileceğimiz kişiler var ise... Elinizi çabuk tutun, elimizi çabuk tutalım ve onların her biriyle yegan yegan birer birer barışalım, birer birer küslüklerden ayrılalım, haklarımızı ve haklarını helal ettirecek şekilde işlemler yapalım. Efendim bir kul hakkından bahsettik. Ahlat şehrimizin Evliya Çelebi tarafından bir kul hakkı yüzünden harap olduğuna dair bir hikaye seyahatnamesinde çok güzel anlatılır. Rivayet ettiğine göre Evliya Çelebi'nin, tabii o dönemin Ahlatlılarından duyuyor bunu. Mahan Padişahı, Semenkan Padişahı'na savaş açacağı zaman sefer masrafı olarak Ahlatlılara bir haber gönderir. Der ki, bana 300 bin yumurta gönderiniz. Şimdi 300 bin yumurtayı Ahlatlılar bir araya getirecek, sonra taşınacak kırmadan dökmeden yumurtayı ne yapacak hükümdar ve başlarlar yumurtaları hiç durmadan biriktirmeye. Bir hayli zaman geçer. Fakat daha sonra ahlatta gelen ikinci bir haber, Mahan hükümdarı "Yahu paralar nerede kaldı?" diye sorunca aslında istediğinin yumurta tabir edilen akçeler yani gümüş para birimleri olduğunu anlarlar ve yumurtalar ellerinde kalır ama yumurtaları da dağ gibi yığmışlardır Maham padişahı ben artık başka yerden para buldum Sefer masrafını elde ettim Siz de muaf tuttum bundan yumurta göndermeyin bana demiştir Ahlat halkı buna sevinir sonra yumurtalarını geri almak için paylaşmaya başlarlar fakat yumurtalar üstte yığılınca Kimisi der ki, ben küçük yumurta vermiştim, büyük yumurta almak istemem. Onun için hakkı geçmesin kimsenin. Kimisi der ki, benim yumurtam daha büyüktü, daha küçüğünü istiyorum vesaire. Böylece yumurta hakkı birbirine geçmeye başlar ve yumurtaları paylaşırlar. Ama onların içlerinden hikmet sahibi birisi der ki, bu yumurtaların kul hakkı sizi iflah etmeyecek. Bundan böyle Ahlat şehrinde artık... Dikiş tutmayacak, göresiniz der. Çok geçmeden bir veba salgını başlar. Ahlat'tan 12 bin aile, 12 bin aile o dönemin Ahlat'ı için çok büyük bir şehir, büyük bir nüfus demek. 12 bin aile Ahlat'tan göçer. Gittikleri yerlerde Ahlat diye bir mahalle bile kurarlar. Öyle ki yumurtaların hakkı dolayısıyla Ahlat'ta yüzyıllar boyunca hiç durmadan bu hikaye anlatılır. Ahlaklılar onun için birbirlerine bir yumurta hakkı bile geçmeyecek kadar titiz davranırlar. Bugün biz ahlaklıların bu titizliğini her işimizde ve herkese karşı göstermiyorsak o zaman dönüp yine kendimize bakmalıyız. Kul hakkı çok vahimdir, çok önemlidir. Sakın ha!